Hasan Ersel'le ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Bir ilginç bir skandal haberi var galiba. Önce onunla mı başlayalım? Yunanistan'la Yunanistan ilgili. bütçe. Sonra da Brezilya'dan Öyle da geliyor. ilginç bir haber var. İkinci olarak da ona gidelim. Şimdi bunların her ikisinde Türkiye doğrudan ilgisi yok. Yani hani orada öyle oldu buradan ders çıkaralım anlamında bir e, konuşmuyorum. Fakat ilginç olaylar. Şimdi Yunanistan'daki olay şu. E, bu seçim olduğu iktidar değişti ya. Pasok iktidara geldi. Bundan evvel ki e, muhafazakar hükümet 2009 başında bütçe açığının 3,10'da 7 gayri safi yurt yüzde 3 onda 7'si olacağını e, söylemiş. E, ondan sonra e, fakat e, daha evvel de bu bütçe açığı konusunda sorunlar olduğu için Avrupa Birliği bunun üzerinde dikkatli e, duruyor. Acaba rakam doğru olur mu falan diye. Ve Avrupa Komisyonu ilkbaharda diyor ki bu doğru değil diyor. Bu %5-1 filan gibi bir rakam olur diyor. Yani aşağı yukarı neredeyse onu iki katına çıkaracak bir rakam söylüyor. Şimdi bu yaz başlarında galiba e, hükümet diyor ki e, evet bu tahminimizden fazla olacak. 6, %6 falan olacak galiba diyor. Sonra işte seçim oldu. E, Sosyalist Parti, PASOK iktidara geldi ve iktidara e, gelenler ee, işte bir çalışma yapınca rakamın yüzde on iki buçuk olduğunu buldular. <gülüyor> yani. Şimdi yani e, bu çok önemli bir, bir fark. Hani olabilir. Kanaat farkı olabilir filan ama yani böyle iki katı Peki, olunca bir de on iki buçuk. Yani bir de şöyle bir olay var. Ee, Yunanistan zaten geçmişte e, istikrar ve büyüme paktı var ya Avrupa Birliği'nin. Evet. Ona uymadığı için gözetim altında yani gözetilen yani ne olduğu izleniyor filan. Orada %3'ü geçmemesi lazım. Yunanistan geçiyor diye işte bakılıyor filan. Şimdi bu kadar büyük bir fark çıkınca ortalığa bu yüzde e, pardon bir sözünü keseceğim. Bu %3'ünü geçmemesi ne demek? Yani açığın Bütçe, gayri safi yurt içi evet. açığın gayri safi yurt içi hastanın %3'ünden fazla olmasın diye bir kural var Avrupa Birliği içerisinde. İşte uyulmaya çalışılıyor. Geçilirse cezası var falan. Yani böyle şey yapılıyor. Yunanistan geçmişte geçmiş. Yani geçilmesi bir facia değil. Geçilebilir. Ama tedbir almanız lazım. yani Hı -hı. O, bu, Dolayısıyla böyle bir şey var. Şimdi tabii 3.10'da 7 gibi bir rakam geçmektir. Fakat düzeltilebilir bir rakamdır değil mi? Ertesi yıl biraz evet. aşağı çekersiniz falan. Ama buçuk olunca iş tabii e, bir acayip bir şey oluyor. Şimdi bu tabii Avrupa'da da bir ciddi sıkıntı doğurmuş. Bu, bu da bir çeşit skandal sayılabilir sanırım. Şimdi çünkü meselenin öbür tarafına geliyor ve şu sorulmuş hemen yani nasıl oluyor da bu bu rakam bu kadar şaşıyor. Şimdi yeni Maliye Bakanı George Papa Konstantiniyo tabii çok güçlük durumda. Yani kendisi bir şey yapmamış gelmiş ama şimdi yani kendisine belki hükümete biraz kusur atfedersiniz ama ondan sonra söz konusu olan konu Yunanistan'ın itibarı yani evet. o hükümet hükümet becerisini geçiyor. Şimdi e, yani çok e, iddialı olmayayım ama baziyeti idare etmeye çalışmış iki boyut söylüyor. Bir tanesi çok mantıklı. Bu krizin yaşadığımız krizin ülke üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olacağını önceden kestirmek mümkün değildi. Bu beklenden çok daha büyük çıktı. Dolayısıyla yani krizin istisnai özelliği nedeniyle e, ortalıkta bir suç yok filan anlamına geliyor. Bu kabul edilebilir bir gerekçe. Yani olabilir. Çünkü bakarsanız bizde de ...yani ne kadar bekliyorduk... ...krizde ne eski ya hükümet bekliyordu... ...ne kadar oldu fark olabilir. Başka ülkelerde de... ...olmuş olabilir. Fakat ikinci... ...bir nokta var. Geçiştirdiği... diye Bazı istatistik... ...hatalar demiş. Öbür hükümete de fazla... ...şey yapmak için. E, yani... ...yüklenmemek için. Ama... ...orada... ...tabii Avrupalılar... Bu, ...üzerine hani biraz daha bakınca falan... E, şimdi şu anlaşılmış ki devlet bazı e, harcamalar nedeniyle oluşturduğu borçları göstermiyormuş. Evet. Şimdi ikincisi de bu bir boyutu. Şimdi de ciddi boyutu buymuş. Bir boyutu da e, şeylerin e, bütçe gelirlerinin yüzde on beş gibi pek kolay olmayacak. Yani mil e, Milli gelirdeki parasal büyümenin iki buçuk katı kadar bir hızla artacağı gibi bir projeksiyon var ki onda da gerçekçi olmadığı Dolayısıyla bir dünya krizinden gelen etki var. Bir gerçekçi olmayan e, bütçe gelirleri projeksiyonu var hükümetin. Bundan belki hükümetin. Bir de yine bundan belki hükümetin e, e, aslında borç yaratan bazı faaliyetleri göstermemesi. Şimdi e, bu yani pek hani olmaz deniyor ama olmuş. ya yani bu sadece Yunanistan'da olmuyor biliyorsunuz. Daha ben Macaristan'da da böyle bir şey evet. olmuştu. Hatırladın ama bunu olunca çok kötü etki yaratıyor. Esas söylemek istediğim o. Çünkü bunu işte e, şeyler herkes dikkat ediyor. Sadece Avrupa'da komisyon üyeleri, uzmanları falan değil. Herkes dikkat ediyor. Ve şimdi e, bundan sonra uzunca bir süre e, işte. Hani ne derse bu ülkelerin yetkilileri millet iki kere kontrol edecek acaba falan diye. Bu tabii çok rahatsız bir e, olay. Peki böyle bir şey nasıl açığa çıkıyor? Şöyle e, e, şeye çıkıyor. Çünkü bak bu muhasebeyi Babil'ler çok iyi bulmuş. Bundan e, işte aşağı yukarı beş bin sene evvel çift kayıt sistemi var. Tamam mı? Ben mal aldıysam parayı ödeyeceksin değil mi? Evet. ...ödemedim diyse ...baktığın zaman hesapları konsolide ettiğin zaman... ...bir yerde bir mal alımı var... ...karşında çıkan bir şey yok... ...şimdi karşında... ...nasıl olabilir... ...bir borç belgesi verirsiniz... ...dersiniz ki ben arkadaştan bu malı aldım... ...gelecek ayda ödeyeceğim... ...arada bir aylık bir borç senedim var... ...o belge varsa yine görürsünüz... ...muhasebe kaydı vardır... ...şimdi o belgede olmayınca anlıyorsunuz ki... ...birisi borçlanmamış... ...borç takmış... Evet. Şimdi bunu, bu da özel anlaşmayla olabilir. Ona da bir diyeceğim yok. yani. Da, bizim memlekette çok olur. Müteahhitlere, kamunun borcundan olur. Ama iki taraf da bilir. Şimdi bunları saymıyorum ama diğer mesela devlet tahvili ihraç ettiysen borcumdur, müteahhite taktıysam borcum değildir derseniz işte o, o zaman e, bir şeyi saklamış oluyorsunuz. Ama sonuçta hesaplar bir araya geldiğinde ödenmeyen e, paralar var. E onların ödenecek elbette birisi alacak. Şimdi bu şekilde ortaya çıkıyor. Muhasebedeki Avrupa muhasebe sistemine uymakta sorunlar çekiyor. Macaristan'da da bu e, olayla karşılaşıldı. E, orada da tahakkuk edenler üzerinden şey yapılır. Yani benim borcum ta, ortaya çıktıysa, o onu kayda geçmem lazım. Ya bir işlem yaptıysam, mesela Macaristan'da e, e, Macar Hava Kuvvetleri için İsveç'ten kiralanan C-37 uçakları vardı onların kirasını daha uçaklar e, yani işte e, ödemeye başlamadık gibi bir gerekçeyle koymamışlar ödemeye başlamadık nakit bazında işlemdir borç doğmuş e, Avrupa hukuk şeyi sistemi bütçe sistemi bizim ülkemizdeki e, şey maliye bakanlığı sistemi filan tahakkuk esasına dayanır Şimdi mesela Macaristan'daki olay öyle garipti ki bu borç, bu rakam milli günün yüzde bir buçu Hani yüzde, yüz lira, iki yüz lira falan değil. Hı, müthiş bir miktar. Müthiş bir rakamdı. Şimdi buradakinin e, ne olduğunu bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Nerelerden kaynaklandığını. Fakat e, şeyde e, yani bu açıklama itibar görmüş. ya yani Şunu demek istiyorum yani e, yeni Maliye Bakanı'nın söylediği. Kalemler doğrudur esas itibariyle denmiş ve bu kalemin olmasının çok e, e, olumsuz değerlendirildiği belirtilmiş Avrupa Komisyonu e, ve işte ilgililer tarafından. Ve işte Yunanistan'ın bu işi toparlaması ama bir şey daha var sadece bunun toparlaması istatistiklerini düzeltmesi değil bu yüzde 12 nasıl aşağı inecek bir sorun var. İşte soruncu. burada bir siyasi ahlak sorunu var ben esas ona dikkati çekmek istiyorum. Yani bir e, hükümet, bir sonraki hükümeti tam anlamıyla de bıraktı. Son ana kadar yüzde beş civarında açık var falan filan diyor. Seçimi kaybediyor. Gelenler bir bakıyor yüzde on iki. Şimdi bunda, e, bunun demokrasilerde olmaması lazım. Şunu anlıyorum. Yüzde beş diye tahmin etmişsinizdir bütün iyi niyetinizle. Olaylar da pek iyi gelişmiyordur o aralarda. Yüzde altıya çıktı diyelim. Evet. Tamam, bunun... ...hesabını sormak çok zor... ...yani haksızlık da... ...ama yani 5 ile... ...6 ile son deklar ettikleri rakam... ...6 ile 12 arasında... ...çok büyük fark var... ...ve 12 milli ilgilerin... E, ...yüzde 12.5 gibi bir açık... ...çok büyük bir açık... Evet. ...yani öyle dünya hani... ...yüzde 1 onda 2 idi... ...2 onda 4 oldu değil bu... E, ...onun için bu Yunanistan'da olan olay... E, Hani üzerinde bu nedenle durulması gereken bir olay nasıl oluyor da böyle bir yere giriyor. Beni şaşırtan nokta şu olmuştu. Ben tabii bunları bilmem mümkün değil ama uzaktan baktım da Yunanistan büyüme hızı düşmüyor. Bu krize rağmen yüzde bir büyüyor. İşler iyiye gidiyor. Yani Yunanistan'dan gelen haberleri söylüyorum. %1 civarında büyüme olacak, işsizlik de çok artmayacak. Fakat hatırlayacaksınız çok sert gösteriler olduydı evet. bir öğrencinin öldürmesi üzerine. Peki o zaman o insanlar neden o kadar kızgın? Hani birkaç yüz kişi de değil. Yani toplumda bir huzursuzluk noktası olmazsa bu kadar sert tepki ve uzun tepki olmazdı diye düşünüyorum. O arada da işte Avrupa televizyonlarının falan şey yapıyorlardı... Ee, insanlara soru soruyorlardı Yunanistan'da. Öyle hiç, çok şikayet vardı ekonomi, işsizlik falan gibi. Nitekim öyle gözüküyor ki e, söylenen gibi değil olay. İşsizliğin yüzde çıkacağı, yüzde yedi on bu genel işsizlik oranı bekleniyormuş ki e, e, tersi söyleniyordu ve milli gelir de artmak şöyle dursun yüzde bir buçuk düşeceği tahmin ediliyor şimdi. Hmm. Dolayısıyla bir e, yani şimdi özünü tam bilmeden kelimeleri kullanmak zor ama kandırmacıya yakın bir durum olmuş ve bu doğrusu bayağı şaşırtıcı bir şey. Peki eski bakana, maliye bakanına ve başbakanı hesap sorulacak mı? Yani en azından gazeteciler sorsunlar bu nasıl oldu filan diye soruyorlar e Bence mı? tabii sorulması lazım. Yani hesap sormaktan sen söylediğin anlamda. Yani nasıl oluyor? Nasıl böyle bir şeyi gizleyerek devredersiniz? Yüzde on iki buçuk açıkla devre, devredemiyorsanız, on iki buçuk açık verdiyseniz, işsizlik yükseliyorsa zaten seçimi kaybedersiniz. Onda o zaman da sizin ne yaptığınız belli olur ama bunların görünmemesini sağlamak. Ve... Bir de burada tabii enteresan bir şey var. Şimdi şu anda aklıma geldi. Erken seçimi de bizzat Karamanlis hükümeti kendisi istedi. Yani bunu gizleyip böyle bir şey. üstelik bir de seçime gidelim diye. Ee, i̇şte o insanın aklına başka şeyler geliyor. Büyük bir olasılıkla e, Avrupa Komisyonu falan çalışmalarını daha da derinleştirince bunları bulacaktı. O zaman bir daha da kötü olurdu sonuç diye mi düşündüler artık? Onu kestiremiyorum ama çok garip bir olay olduğunu söyleyebilirim. Evet yani Babil'deki tah tahakkuk sistemini kullanmadıkları aşikar yani. Ben o konuda da bir şey anlamıyorum. Ben Türkiye'nin e, bütçe hesapları harikadır falan öyle o, an, o anlamda bir şey söylemiyorum ama Türkiye bunu yıllardır e, muntazam bir şekilde kullanıyor ve geliştiriyor. Tabii ki hesaplarda daima metodolojik hatalar oluyor. Onları düzeltmek gerekiyor ama bu Türkiye de geçerli. Başka ülke de. Türkiye iki seri rakam yayınlıyor. Hiç de karıştırmıyor bunları. Çünkü birini Maliye Bakanlığı Hakuk hesabına göre yayınlıyor. Bütçeyi oradan takip ediyoruz. Bir de nakit akımı var. Yani ne kadar cebimde param var, ne kadar bugün ödeyeceğim borcum var. Bunu da bilmek lazım. Bunu da hazine yayınıyor Ve bu istatistikler ayrı ayrı var. Her ikisini de takip ediyoruz. Ve yani Türkiye'de ne bir e, gazetenin ekonomi sayfasını hazırlayan arkadaşımız karıştırıyor, ne bir yabancı karıştırıyor. Nasıl oluyor da bu ülkeler ki... yani ...Macaristan'ın matematiğe katkısı da çoktur yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bunun rağmen bu hataları yapıyorlar. Onu da pek anlamış değilim ama... ...yani bunun entelektüel bir eksiklikten kaynaklandığını sanmıyorum. Evet. Bana öyle geliyor ki bunun arkasında bu olayın... ...çünkü Yunanistan'dakinin geçmişi daha vardır. Yani sadece bu yıl olmuş bir şey değil ama bu, bu ölçüde olmadı. Bu... <gülüyor> Biraz e, yani istatistiklere makyaj yapmayı fazla yapmak gibi bir şey. Evet. Bu oysa e, yani artık görüldü dünyada. Hele bu haberleşme sisteminin e, gelişmesi, bilgisayarların gelişmesi filan dışında bu türlü istatistiklerle yalan söylemek hiçbir hayır yok. Yani belki bir gün bazı insanları kandırırsınız o kadar. Evet ama mesela Madoff gibi de çok büyük miktarlarda da idare edilebiliyor yıllarca. Ama bir şey söyleyeyim yani dünyada onun gibi dahi de her zaman gelmez. Yani her deha da iyi şey yapmaz tabii. Bu da kötü şey yapan de ama yani onunki apayrı bir evet. e, e, vaka. <gülüyor> apayrı bir vaka. Fakat onun içerisinden de aynı şekilde Amerikan yetkilileri sıyrılamaz bence. Çünkü bu adam birkaç milyon dolar e, bu şekilde yürütmüş olsaydı Gözden kaçtı dahiydi filan denebilir ama o rakam göz yumulmadan ortadan kalkacak bir rakam değil. 65 milyar dolar mıydı neydi öyle bir şey? Valla evet onu, onu da geçti galiba da yani tam bir şey de doğrudur evet. ortalıkta yok. Öyle bir şey. Peki öbür e, ilginç bir başka konu daha vardı. Evet. Kalan zamanda da ona geçelim. Brezilya'da ülkeye giren sermaye vergi konusu. Vergi koydu. Şimdi %2 oranında vergi koydu. Şimdi bu olaya bir dikkat etmek lazım. Niye vergi koydu? Çok açık beyanı var Brezilya yetkililerin. Amerikan dolarına destek vermek için. Bunu öyle söylüyorlar. Tabi ters taraftan düşünürsek e, Brezilya parası real çok ...değerlenmeye başladı. Yılın başından bu yana... ...aşağı yukarı %35 değerlenmiş. Şimdi bu tabii ne demek? İhracatçılar için çok zor bir durum. Evet. İthalatta <gülüyor> ciddi artış var. Eylül ayında... ...ihracat Ağustos'u oranla... ...oynamamasına rağmen... E, ...italat %15 falan artmış. Şimdi bu durumda diyor ki... ...döviz arzını, ülke içindeki... ...bu döviz arzını biraz kısmak lazım. Nasıl kısayım? Kim getiriyor parayı? Önemli miktarda para mali sermaye olarak geliyor. Ülkede hisse senedi ve tahvile yatırım yapıyor. Diyor ki ben bunu biraz şey yapayım, kısayım. Yalnız dikkatinin çekilmesi gereken iki nokta var. Bir tanesi bu sermayeyi yasaklamak istemiyor Brezilya. Çünkü yasaklamak isteseydi yüzde yirmi koyardı. Yani öyle bir derdi yok. Sermaye kontrolü getireceğim filan gibi de bir şey yok. Ee, Devlet Başkanı açıkladı. Sermaye kontrolleri de gidecek değiliz diyor. Bütün yapmak istediği bu paranın gelmesini biraz e, e, törpülemek, bu yolla ülkesi içerisindeki e, döviz piyasasında e, reali değerlendiren bir e, döviz sunumu fazlasını yok etmeye çalışmak. Şimdi bu e, e, şöyle bir şey daha söyleyeyim bu defa Brezilya tarafında işler yani olması gerektiği gibi yapılmış bir kere e, böyle sürpriz bir sabah kalkıp baskın şeklinde falan öyle değil uzunca bir zamandır bunu ima ediyorlar e, Brezilya yetkilileri e, açıklıyorlar işte çok değerleniyor falan diye bir yandan da yani sermaye hareketlerini yasaklamayacağız da diyorlar e, ve dolayısıyla işte, bilinmeyen beklenmeyen bir şey değil Şimdi burada ilginç olan bu bir işe yarar mı? Yani e, olayda e, bir sonuç çıkar mı? Şimdi ne olduğunu söyleyeyim. Bu 20 Ekim'de e, bu kararı açıkladılar. 21 Ekim'de e, Paulo Borsası'nın endeksi 288 puan düştü. Hı hı. E, kötü bir şey mi? E, yok. Çünkü zaten bir sene öncenin en yüksek değerinin %74 üstündemiş borsa. Dolayısıyla bir şey borsada hani biraz düşme olmuş o kadar. Dolar %1.86 yükselmiş yani real birazcık değer kaybetmiş. Fakat ikinci gün zaten borsa hafifçe yükseldi bile yani pek fazla da bir şey olmadı. Ee, reale ne olacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yalnız bir ilginç nokta var. Hükümet diyor ki bu koyduğum vergiden de diyor tabii vergi geliri elde edeceğim diyor. Tahminini de açıklamış. E, diyor ki iki onda 3 milyar dolar bir yıl içinde bundan vergi gelir elde edeceğim diyor. Bu %2'lik vergi. %2'lik vergi. Yani bayağı ciddi bir. Ciddi bir yer, rakam. Yer. Yalnız bu şu demek. Demek ki Brezilya devleti önümüzdeki bir yıl içerisinde Brezilya'ya 115 milyar dolar sermaye girmesini bekliyor. Evet. E o zaman bu iş, bu işe yaramaz demek. Bu kadar çok para girerse real yine değerlenir. İşte soru burada. Yani alınan önlem belki birkaç gün ortalığı karıştırır, gayet normal yani bir şeyler olur. Fakat mesele şurada, Brezilya borsasının karlılığı Amerika, Avrupa borsalarına oranla o kadar yüksek ki ve Brezilya da tabii ki bir e, güven duyulan bir ülke, yani Amerika kadar güvenli olmayabilir belki ama yani işte, işte demokrasi var, kuralları var, bilmem var, derin bir e, mali sistemi, görece dedim bir mali sistem var. Dolayısıyla insanların kaçacağı bir ülke değil. Yani yarın bir gün başıma bela gelir diyecek bir ülke değil. Onun için insanlar şöyle düşünüyor. Tamam biz bir %2'yi kaptırdık aldım. Geriye kalan uu yine Amerika'nın çok üstünde. Biz yine gidelim. Şimdi bu nokta iyi göreceğiz. Ee, şimdiye kadar bu tür vergiler pek bir işe yaramadı. Brezilya dağavel de koymuştu ve kaldırmak zorunda kaldı. Yani bir iki yıl önce yaptıydı bunu. Sadece tahvile koymuştu yanlış hatırlamıyorsa. Ee, buradaki sorun e, bu aletin konmasında bir hukuk dışı, ahlak dışı falan öyle bir e, kullanılmasında bir şey yok, kusur yok. Ee, yani o, onlar normal her devletin yapabileceği şeyleri e, usulüne uygun olarak yapmışlar. Ama biraz şeye benziyor. Yani içeriden gelen baskılara bak elimizden geleni yapıyoruz e, demek için bu yola gitmişe benziyor benim gözümde çünkü bu tür bir e, aşırı sermaye girişi dediğinde bir ülkenin parasının de değerlenmesi sorununu ülkenin tek başına çözmesi olasılığı çok düşük. Bu ancak e, uluslararası işbirliğiyle evet. çözülebilir bir şey. Diyorum ki yani belki de Brezilyalılar bunu söylemek istiyor. Bakın biz elimizden gelen her şeyi kurallara uygun yapıyoruz. Bir sonuç çıkmıyor. Gelin şu işi hep beraber çözelim mi diyecekler ne diyeceklerse. Evet yani son zamanlarda yeniden gündeme e, gelerek birazcık da yürekleri hoplatan bu Tobin vergisi. Bütün ticari işlemlerden minimal yani binde on binde bir, <gülüyor> filan bir, bir kesirde vergi alınarak bunun gelir dağılımı adaletsizliğini ve pek çok şeyi düzeltebilmesine yardımcı olmak gibi bir fikir vardı hatta. Biliyorum yalnız de, of, bu, bunlara dikkat etmek lazım. E, vergiyi kimden kim alıyor e, konularında e, açıklık kazanmadığı zaman bu söylenlerin olması olasılığı sıfıra yakın. Evet. Tamam. Ama e, oralarda bazı düzenlemeler yaparsanız mesela sermaye ihraç eden ülkelerde bazı tedbirler alırsa bu G20 kararlarında bir madde. Dikkatini çekerim. Hmm. Bu çok önemli bir nokta. Bu aşırı sermaye hareketleri nedeniyle kimsenin istemediği rahatsızlıkların doğması işte böyle, e, e, ülke parasını değerlenmesi filan e, konusunda ortak, çok yönlü tedbir almak. Hani onu bir ülke aldığı zaman hiçbir sonuç yaratmaz. Sorun orada. Evet. Bütün mesele de burada galiba zaten. Evet. Peki çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim.